Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, metalik madencilik faaliyetleri nedeniyle büyük tehdit altında bulunan Kaz Dağları ve Kirazlı'daki altın madenine karşı konser verdi. Fazıl Say, 18 Ağustos Pazar sabahı Kaz Dağları'ndaki korkunç doğa katliamına dur demek için bir konser planlıyoruz sözleriyle etkinliğin duyurusunu yapmış ve bestelediği Kaz Dağları Marşı Bestesi'nin ilk seslendirilişini yapacağını müjdelemişti. Marşı Kaz Dağları'nda, Orman'ın gölgesinde 18 Ağustos, Pazar sabahı on binlerce kişi ilk kez dinledi. Konser sırasında bir konuşma yapan sanatçı, ''Bugün burada doğayı korumak için bu kadar kalabalık olması, bu kadar insanın bir araya gelmesi beni çok heyecanlandırdı, mutlu etti.'' dedi. Dünyanın en kirletilmemiş bölgelerinden olarak bilinen Kuzey Kutbun'da bile, Karla birlikte gökten mikroplastik parçacıklarının yağdığı ortaya çıktı. Yapılan araştırma kapsamında Kuzey Kutbu'nda 1 litre karda 10.000'den fazla plastik parçacık bulundu. Bu sonuç sağlığa etkileri henüz bilinmese de insanların plastik soluması anlamına geliyor. BBC'nin haberine göre uzmanlar karda kauçuk ve lif parçacıkları da buldu. Svalbard'ta gerçekleştirilen araştırmada uzmanların topladığı örnekler incelendi. Testlerde beklenenden çok daha fazla parçacığa rastlandı. Bazı parçacıkların çok küçük olduğu için nereden geldiği tespit edilemedi. Büyük kısmı bitki selülözü ve hayvan tüyü gibi doğal maddelere ait. Ama örneklerde plastik, araba lastiği parçaları, vernik, boya ve sentetik lifte bulundu. Araştırma heyetinin başkanı Dr. Melanie Bergman BBC'ye yaptığı açıklamada biraz kirlilik bulmayı bekliyorduk. Ama mikroplastikler bizim için gerçekten şok oldu. Kardaki mikroplastiklerin çoğu havadan geliyor diye konuştu. Araştırmacılar mikroplastiklerin rüzgarla taşındığı ve atmosferde çok büyük mesafeler katettiklerini düşünüyor. Sonra bu parçacıklar özellikle kar yağışı yoluyla Kuzey Kutbu'na iniyor. Lif parçacıklarının ise kesin olmamakla birlikte insan giysilerinden geldiği sanılıyor. Doktor Bergmann, kendimizi sormalıyız. Bu kadar plastik pakete ihtiyacımız var mı? Boyalardaki polimerler gerekli mi? Araba lastiklerini farklı şekilde tasarlayabilir miyiz? Norveç Hava Araştırmaları Enstitüsü uzmanı Doktor Adblock Sophie Heimstadt'te analiz ettiğimiz parçalar Avrupa'dan, Asya'dan, dünyanın her yerinden geliyor. Bu kimyasallar ekosistem ve hayvanlar için tehdit diye konuştu. Bu araştırma gösteriyor ki satın aldığımız her plastik parçası için biz bir kez daha düşünmeliyiz. Muğla Köyceğiz'de kapasite arttırması istenen maden ocağı için onay çıkmadı. Halk kararı sevinçle karşıladı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce Köyceğiz'in Kırsal Ağla Mahallesi Altın Sivri Tepesi'ndeki olivin madeni ocağı için faaliyet alanının 2,5 hektardan 25 hektara çıkarılması talebi uygun bulunmadı. Karaçam ve Sığla Ormanları, Alp'in bitki örtüsü ve zengin biyolojik çeşitliliğiyle 80 endemik bitkiye ev sahipliği yapan Türkiye'nin önemli doğal alanlarından biri olan bölgedeki maden ocağının Genişletilmek istemesine halk tepki gösteriyordu. Köyceğiz'in Kırsal Ağla mahallesindeki 1750 rakımlı Altın Sivri Tepesi eteklerindeki 2,5 hektarlık alanda 4 yıl önce şirket tarafından olivin madeni çıkarılmaya başlandı. Madenin çıkarılması ve taşınması sırasında çevreye, doğaya zarar verildiğini, buradaki göletin bu yüzden kuruduğunu söyleyen halk o dönemde eylemler yaparak tepkilerini dile getirdi ancak sonuç alınamadı. Şirketin açık maden ocağını genişletme talebine gelen tepkiler üzerine ise Orman Bölge Müdürlüğü olumsuz yanıt verdi. Pasifik'teki küçük ada ülkeleri Avustralya'ya, kömür endüstrisine desteği yüzünden tepki gösterdi. Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise bu tepkiye itiraz etti. 18 ülkenin liderlerinin katıldığı Pasifik Adaları Forumu'nun 50. toplantısı Tuvalu'da gerçekleştirildi. Pasifik'teki küçük ada ülkeleri toplantıdan çıkan ortak deklarasyon metninde Kömürle çalışan yeni termik santrallerin ve yeni kömür madenlerinin yasaklanması ve enerji sektöründe kömürden vazgeçilmesi çağrısında bulunmasını ısrar ettiler. Pasifik Küçük Adaları küresel ısınmanın deniz seviyesini yükselteceği ve iklim değişikliğinin adaları sert bir şekilde vuracağı endişesini taşıyor. Pasifik liderleri uzun süreden beri Avustralya'ya kömür endüstrisini terk etmeleri için çağrı yapıyor. Pasifik Forumunda Fiji Başbakanı Frank Baini Marama, Pasifik adalarının varoluşsal tehdit altında olduğunu söyledi. Avustralya'ya bu çağrıyı yeniledi. İngiltere'deki Londra Üniversitesi'ne bağlı Goldsmiths Koleji yönetimi 2025 yılına kadar karbon nötr olma hedefi belirledi. Kurum tarafından yapılan açıklamada kararla Goldsmiths Koleji iklim değişikliğinin acil durum ilan edilmesiyle 2025 yılına kadar karbon nötr olması için belirlenmiş hedef konusunda diğer üniversite ve kuruluşlara katıldığını vurguladı. Açıklamaya göre bu hedef kapsamında üniversite çalışanları ve öğrenci birliklerine de danışılarak bazı hedefler belirlendi. Belirlenen hedeflerin başında ise 2019 yılı akademik yılında başlamak üzere kampüste her türlü sığır etinin satışı yasaklanması. Ayrıca kampüs içindeki satış birimlerinden alınan şişe su ve tek kullanım plastik bardaklar için de 10 peni ücret tahsil edilmesi Elde gelirse yeşil öğrenci girişim fonuna aktarılacak. Üniversite enerji tüketimindeki karbon ayak izini düşürmek için de kampüsteki güneş panellerinin sayısını arttıracak ve mümkün olan en kısa sürede %100 temiz enerji sunan bir elektrik tedaricisine geçecek. Kampüsteki yeşil alanların arttırılmasıyla üniversite öğrencilerinin, bireylerin ve kuruluşların karbon emisyonlarını azaltma yollarını gösteren bilgilere erişebileceği bir müfredat olacak. Dolayısıyla Türkiye'deki üniversitelerin başına diyelim ve iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecekte diyelim. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi